Elhamdülillah ve salatu ve ala Resulillah. Şimdi bir arkadaştan bir soru geldi. Diyor orucu bozan şeyler nedir hocam? Biraz detay verir misin? Evet orucu bozan e, biz derslerimizde anlatmıştık ama bir mahsuru yoktur. E, burada özetleyebiliriz. Detay değil özetleyebiliriz madde madde. Detayına dönmek isteyen e, derslerde kitaplarda e, var bunlar elhamdülillah. Ama hatırlatmak babından fayda var. Allah subhanehu ve teala orucu hikmet gereği bir ibadet olarak bize teşrih kılmıştır, emretmiştir. Onun için oruc, oruc nedir? Yemek, içmek, şehvetten tutmaktır. Bunu bozan meseleler iki şekildir. Birincisi e, birincisi boz, bo, bo, bo, bo, bozan meseleler nedir? E, cima yani şehvet meselesi yani e, kusma meselesi yani e, hayz nifas bunlar ne yapar? Bunlar orucu bozan şeylerdir. Çünkü bedenden bir şeyler çıkıyor. Çıkan bedenden çıkan şeyler bunlar bozuyor. Bunu da alta detayına geliriz. İkincisi, bunlar neden çıkarçan bedene şey veriyor yani ziyan veriyor. İkincisi bedenden, bedene giren meseleler. O da nedir? Yiyecek, içecek meseleler. Yani de onun yerine kalkacaktır. Onun yerini ne dolduracaktır? Olardır. Allah subhanehu teala bunu Bakara suresi 186. ayette tamamında diyor ki fel'âne Hanımlarınızdan iftardan sonra cima yapabilirsiniz vebtegu ma كتب الله holakum Allah rızası için Allah rızası için çaba gösterin. Vakulu veşrabu yeyin için hatta yetebayyana lekum el haytu el abyad min el hayti Fecir namazına imseke kadar yeyin için cima yapın bir mahsuru yoktur. Thumma atimu's siyame ila'l Fecirden de sonra geceye kadar oruç tutun. Gece gün batımına kadar Burada Allah Subhanahu teala ayeti te zikrediyor. Orucu bozan üç temel esas var. Bir de ondan neler çıkar? Bazı ekler çıkacaktır. Temel esasler nedir? Yemek içmek ilişki, cima, cinsel ilişki. Evet bunlar orucu bozan. Bundan dolayı alimler demişler ki orucu bozan yedi tane ana unsur var. Yedi tane ana unsur. Birincisi en muğallazı nedir? Cimadır. Cinsel ilişki. Bir tane hanımıyla cinsel ilişkiler, yan hanım kocasıyla cinsel ilişkiye girdi. Karı koca orucuları bozulur. Kincisi istimna. İstimna nedir? İstimna e, e, şehvetini e, e, cimale değil e, detaylı yollarla boşaltmak. İster bu elden olur, ister suni bir şeyden olur. Bu nedir? Bu bu da orucu bozar. Üçüncü, yemek içmek. Bir şey yedin içtin orucu bozar. Dördüncü, yemek içmenin hükmünde olan. Bunlara da geleceğiz. Hükmünde olan mesela kuvvet iğnesi, mugaddi filan, sörüm olur gibi. Beşinci, aşırı bedenden kan almak. Bu da hicamet tabına dahildir bazı alimler diyorlar. Yani bedende aşırı kan diyor Altıncı kusmak bilerek bilerek insan midesini boşaltıyor. Yedinci hayz ve nifas kanı kadınları için orucu bozar. Şimdi bunların biraz e, arkadaşın istediği gibi e, detaya döksak şöyle deriz. Bir cima meselesi. Cima meselesi üzerinde kitap sünnetten icma var. Öyle bir duruma düşen bu nedir? Bu orucu bozar. Hem de en şiddetli olduğu için bunun orucun Şeyi var, muğallaz bir e, katı ve çok ağır bir cezası var. O da nedir? E, 60 gün e, Çöl azat etmek olmasa, 60 gün oruç almak olmasa, 60 gün 60 fakiri doydurmaktır. Kim? Kim? Bu da nasıl vuku bulur? Kim Naharu Ramazan dedikleri Ramazan gününün gündüzünde yani sabahında akşamı yani o günde Ramazan bir Ramazan gününün bir gününde 30 günden bir gününde oruçluyken karı koca ilişkiye girseler ne olur? Orucuları bozulur. Eğer o karı koca ilişkiye girdiler, öpüştüler, sarıldılar vesaire ama İnzel olmadı, boşaltımı olmadı, onun bir mahsuru yoktur. O orucu bozmaz. Yeter ki avrat yerleri, sünnet yerleri alimlerin dediği gibi birbirine değmesin. Birbirine değdi sünnet yerleri, avrat yerleri birbirine değdi. İster boşaltsılar, ister boşaltmasılar orucları bozulmuştur. O hüküm olarak ne olmuş? E, sabit olmuştur. Ondan dolayı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ayşe diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem biz haizli olarken biz izarımızı yani elbisemizi girerken Resulullah bizimle öpüşürdür, sarışırdır ama o e, hasta yerimize yaklaşmazdır. Bu da aynen öyledir. Hasta yerine yani avrat yerine yaklaşmadıkça orucun bozulmaz. Ama yaklaşmadan inzel yapsan o zaman erçeğin Erkeğin orucu bozulur. Yani de kadın yaklaşmadan boşalsa onun da bozulur. İşte kim bilerek ki avrat mekanı birbirine temas yaptı, ister şehvetten olsun, e, şey zaten şehvetten yapıyorlar, ister boşaltısın, ister boşaltmasınlar bunların üzerine ne lazım? Bir, tövbe lazım. İki, o günü tamamlayacaklar. Yani ya işte biz cazalandık, e, orucumuz da zaten bozuldu, bir yemek yerim arva bana bir şey hanım bize hazırlayayım hayır olmaz o günü tamamlayacaksın 3. o günü kaza edeceksin o günü kaza edeceksin Dördüncü kefaret edeceksin Dört tane mesele var tövbe o günü tamamlamak o günü ramazandan sonra kaza etmek 4 ağır bir çaffara delilde çaffara denedir dedik at bir edeceksin gideceksin yoksa 60 gün oruç yoksa 60 fakiri doyduracaksın. Bu da hadiste geçtikleri gibi buhari Müslim'de var. E, şu anda yeri değil. İki, orucu bozan şeyler nedir? İstimna dedik. İstimna nedir? Bir insan eliyle şehvetini, menisini çıkartıyor. İster kadın ister erkek. Ne olur? Eliyle şehvetini boşaltıyor. Bu da Orucu bozanlardandır. Çünkü alimler diyorlar ki Allah kutsu hadiste şöyle buyuruyor. Dür yetirku ta'amahu ve şerabahu ve şehvetahu min Buhari-Müslim. Allah Teala diyor ki oruç tutan yemeğini, içmeğini, şehvetini benim için bırakır. E sen ne yapıyorsun? Şehvetini boşaltıyorsun, kullanıyorsun. Onun için nahar Ramazan, Ramazan Ramazan ayında bir, bir tane oruculuysan şehvetini boşaltı, ne yapacak? Aynen tövbe edecek, o günü tamamlayacak, o günü kaza edecek, o kadar. Bugallaz şey bunun için yoktur, o kadın koca gibi. Üç tane mesele var istimne yapanın. O, tövbe edecek, o günü tamamlayacak, o günü de kaza edecektir. Eğer bir tane istimneye devam ediyor, yani oruculudur, istimne yapmaya başladı. Yarı yolda aklı başına geldi, baktı şeytana uyur, elini çekti, duruttu. Stop dedi meseleye, iman galip geldi. Olur mu böyle şey? Evet olur, elhamdülillah. Muminlerde olur bu. Çünkü nefsil i dedikleri Allah yeminleştikleri budur hatanın yarısından dönmek yani sonundan dönmek yani hatayı yaptıktan sonra dönmek bu müminin sıfatıdır çünkü onu imanı zorluyor ona istimne asnasında boşaltmadan or, e, boşaltmadan aklı başına geldi elini çekti dur dedi meseleye hemen istiğfar etti bunun üzerine ne olur orucu sahihtir bozulmaz kaza üzerine gerekmez ama ne gerekir üzerine? Tövbe edecek. İstakfurullah edecek, tövbe ettim. Zaten o tövbe onu durutturdu. Bir mahsuru yoktur. Ondan dolayı alimler diyorlar ki, uzak duracaksın. Ramazan ayında şehvete yol götüren, posta çıkartan meselelerden uzak duracaksın. Şehvetle, yemekle, içmekle, İslam'ın bütün günahlarıyla, Ramazan ayında hangi hangi bulara bir, bir çöprü var ise o çöprüyü o aranızda kaldıracaksınız. Eyidir bir dene düşündü, mezi çıktı. Mezi orucu bozmaz ama onu ondan dolayı alimler diyorlar o çöprüyü kaldırmak nedir? Yani mezi nasıl çıkar? İnsan düşürerek şehveti artar, mezi çıkar. Evet, üçüncü e, bozan meseleler nedir? Yiyecek içecek. Yiyecek içecek. Bular eğer mideye geldi ağız vasıtasıyla, ağzından yiyecek içecek girdi mideye ne olur? Oruç bozulur. Eğer ağız vasıtasıyla değil burundan da hurtum uzattılar, mideye yemek verdiler o da bozar. Yeter ki mideye bir şey girmesin. Ondan dolayı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki ebdes alana, ebdes alırken ağzını mazmaza İyi. Ne yap? Ee, Mazmaza ve istinşak. Ee, yani ağzını çalkalamak, burnunu temizlemekte mübalağa yap. Yani İslam bunu ebdest emretmiş. İyi temizle yani. Ama oruç olduğunda es geç bunu. Yani biraz çalkala ağzını, biraz burnunu böyle çarpı, çok mübalağa etme. Çünkü oradan su kaçabilir, orucunu bozabilir. Ondan dolayı yasaklanmıştır. Burnundan bile su kaçsa ne olur? Bozulur. Onun için yemek, içmek, maileye girdi bozulur. Küçüğü büyüğü yoktur. Bak su da mazmaza da kaçtı bozulur. Evet dördüncü mesele yemeğin yerine yerini gören, icabini gören meselelerdir. Yani yemeğin hükmünde olanlardır. Şimdi insan niye yemek yiyor? Yemek yiyor güclensin. O güc nedir? Yemek kana gidiyor, o kan gücleniyor, yemek oluyor cüzleniyor. Onun için İslam yasaklamış yemek içmeği. Onun olan hükmünde de yasaktır. Bir, ne gibi? E, kendi e, insan mesela doktora gittin hemen dedi sana acil kan vermemiz lazım. Kana ihtiyacın var. Yani insan e, bir e, şey oldu, e, yaralandı kan çok kaybetti. Kan kaybetti hemen kan vermeleri ona lazım. Ee, kan vermek, kan almak yani bedene neyi bozar? Orucu bozar. Çünkü sonuçta kan gidadır. Yemek içmenin görevini görüyor. Yani sen gittin, doktor sana kan verdi, bu orucu bozar. Yen de yemek içmeğin yerine kalkan iğneler. O da nedir yemek? Vitamin iğneleri. Vitamin iğneleri orucu bozar. Yende sorun, Hasta o, yemek yemesin ameliyette yani şey oluşan, bir su veriyorlar damardan. O su gidanın yerine O da ne yapar? Bozar. Ama e, e, e, ilaç olan iğne mesela perserin gibi, ensolin gibi, antibiyotik gibi bu türlü iğneler deri altından karstan damardan vurulsa inşallah bunlar orucu bozmas. Bir de orucu bozan ilaç yerine giren e, mesela e, böbrek hastalarında, böbrek hastalarında e, böbrekleri durmuş, böbrekleri durmuş çalışmıyor. E, gidiyorlar cihaza bağlanıyorlar. Bu cihaz ne yapıyor? Kanı dışarı alıyor, bir yerde o kanı temizliyor, böreğin görevini görüyor. Ondan sonra o kana kimyasal maddeleri, gida maddeleri, tuzları bilmem ne gibi bir şeyler veriliyor. Ondan sonra o kan bedene giriyor. Alimler diyorlar bu orucu bozar. Çünkü o kan dışarı çıktı, bir fayda aldı, ondan dolayı bu bozar. Öyle bir hastamız var ise Allah yardım etsin, şifasını versin. Beşinci mesele hacamet. Hacamet nedir? E, İlaç için, deriden kan aldırmaktır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebû bir hadiste diyor: "Af taral hacu mahcum." E, e, e, yapan ve yaptıran orucu bozulur. Onun için hicamet neden bozulur? Çünkü çok kan gider bedenden. Kan jettdiği için hicamet e, bozar insanı. Bunun yerine ne kakar? Aynen kan bağışında yapıyorsun. Kan bağışı yapsan Orucun bozulur. Kan bağışı yapmak caiz değil orucu bozar. Ama bir tüp kanalı alıyorlar senin. Ufacık bir tüp, kütüp, üç tüp kan tahlili için bu orucu bozmaz inşallah. Ama çok oldu bozar. Hacamet meselesinde de alimler ihlif etmişler. Hemen tabir caiz ise kran kranı ihlif etmişler. Bir kısmı demiş bozar bir kısmı demiş bozmaz. İbni Abbas diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem orucu için hicamet yaptığını gördüm. Burada da Abu Dawud'da da böyle İbni Abbas'ın rivayeti Bukhari'de geçiyor. Bu da Abu Dawud'da geçiyor. Bu da sahiptir, hasendir. O da sahihtir. Onun için alimler şey, racih olan Allah'u Alem hicamet eğer insanın bedenine, o insana zereli yokuysa bozmaz. Ama o insanın bedeni zayıf ise, takatsiz ediyorsa onun için bozar. En iyisi bu hileften çıkmak için hacameti iftardan sonra yapacaksın. Bu hileften de çıkacaksın. Alimler diyorlar ki kan bağışı, hecamet kan bağışı dedik ama bir tane nezif oldu. Yani eli kesildi istemeyerek kan çok yetti kendisinden. Mesela bir yerim yaralandı. Yani araba kazasında kan gitti benden. Ne kadar gitse de sıhhatime bozmadıkça orucum bozulmaz. Çünkü ben isteyerek o kanı vermedim bozulmaz. Bunun yanında diş çektin, yem yani bir yara oldu, yem yani bir basit bir yara oldu. Bunlar da hiçbirisi diş çekim vesaire özel bir sülülecek var. Onu doktor sıktı falan. Bunlar orucu bozmaz elhamdülillah. Orucu bozan altı şey bilerek insan kendini kusturmak. Midedindeki yemeği boşaltmak. Burada da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki: "Men dera'ahul qay'u feliysa aleyhi qazaun." ve men istes istesqa istesqa amdan falyaqdi kim e, kusmak onu zorladı kustu iradesi hariç onun üzerine bir mahsur yoktur ama kim kendisini kusturdu o o orucu bozulur yerine bir gün oruç tutar e, onun için alimler icma etmişler hiç kimse kendini kusturamaz. Kusturdun, parmağını saldın ağzına, yan bat, karnını sıkıştırarak, yem bir şey kokularak kendini kusturdun, yem bir şeye devamlı bakarak, insanın midesi bulansa, o bir gün kaza etmesi lazım. Orucu bozdu. Ama bilmeyerek, istemeyerek kustun, orucu bozulmaz. Yedinci, en sonuncu, orucu bozan meseleler, hays ve nifes kanı. Bir kadından ve akşam namazından yani cüm batımından bir dakika, bir saniye önce bu kan çıktıysa o cüm bitti. Evet. Onun için kadı, e, kan nifes ve kan e, namazı e, orucu bozar. E, burada bir mesele var. Onu da hatırlatmakta fayda var. Bizim bazı bayan yem ne yapıyorlar? Eee e, ilaç alıyorlar. Bazı ilaçlar var. Mesela hamileliği önlemek için vesaire haplar var. Bunu alıyorlar. Adeti durutuyor. Bir ay mesela. Diyor Ramazan ayıdır. Ben hepsini orucu alayım. Bu caiz mı? Evet. Bunda bir mahsur yoktur. Ama afzal değil. Güzel değil. Alimler diyorlar. bırakacaksın. Her şey doğal olsun. Allah izin verdikten sonra sen engelleme onu diyorlar. Onun için e, bizim analarımız ee, Rasulullah'nın hanımları, muuminlerin anasıları ve sahabe kadınlar bu işi yapmıyorlar oruç tutuyorlar. Biz olardan faziletli değiliz. Allahu Teala'nın bir hiçmeti var. Adem kızına, Havva kızına bunu yazmışsa bir mahsuru yoktur. Ee, daha afzaldır alimler diyorlar. Doğal kalsın kadın. Ee, adet günlerini Allah'ın ruhsatını kullansın yerine oruç olsun. Bu da nedir? Bu da e, orucu bozan Yedi tane meseledir. Şimdi haiz ve nifas. Bunlar hariç. Diğerleri altı tane bozmakta üç tane şart var. Haiz, nifas'ta o şartlar geçerli değil. Bunlar nedir? Birincisi bu işleri yaparken bilecek. Yaptığını biliyor. Cahil değil. Yani cahil zaten mezurdur. İki, unut unutkanlıktan yapmayacak. Yani bilerek yapacak bunu. Üç, Birincisi de bilerek, bunun hükmünü bilip yapıyor. İkincisi de e, bilerek, unutkanlıktan değil yapıyor. Üçüncüsü de mükreh değil, isteyerek bunu yapıyor. Kimse onu bir zor altına koymamış. Böyle bir şeyde, e, bunlar orucu bozar. E, e, bu orucu bozma meselelerin, Allah razı olsun bu arkadaştan sordu da, e, bunları bilip, Hatta bunlara düşmelim. Orduğumuz en mükemmel olsun. Elhamdülillahi Rabbil Alemin.